Ertesi kış, Wilbur'un Damwich bölgesi dışına ilk seyahatinden daha az tuhaf olmayan bir olay cereyal etti. Wilbur, ısrarla istediği bir kitabı ödünç çalmak için Harvard'daki Widener Kütüphanesi, Paris'teki Bibliothèque National British Museum, Buenos Aires Üniversitesi ve Arkham'daki Miskotenik Üniversitesi kütüphanesi, de yaptığı yazışmalardan bir sonuç alamadığından coğrafi olarak kendisine en yakın olan Viskatonik'teki müsaya bir göz atmak için yola çıktı. Kılığı dökülüyordu. Kirpas içindeydi. Bir karış sakalı vardı ve kaba saba konuşuyordu. Osborne'dan alınmış yeni bir valiz taşıyan 245'lik bu marsık gibi kapkara, keçi suratlı ucu ve bir gün Üniversite kütüphanesinde kilit altında tutulan o korkunç kitabı Deli Arap Abdül Alhazret'in o iğrenç nekronomi 17. yüzyılda İspanya'da basılan Olus Varmus'un latin versiyonunu soruşturarak arkamda boy gösterdi. Daha önce hayatında kent görmüş değildi ama kafasında üniversiteye giden yolu bulmaktan başka bir fikir yoktu. Üniversiteye varınca, garip bir öfke ve düşmanlıkla havlayan, sonra kuyruğunu bacaklarının arasında kısıp geri kaçan iri, beyaz dişli bekçi köpeğini aldırmadan yoluna devam etti. Wilbur'un yanında dedesinden miras kalmış olan doktor dilinin bu haviçilmez. Ancak kusurlu İngilizce versiyonu vardı. Kitabın latince nüfusasına ulaşınca, kendi kusurlun nüshasında 751. sayfada karşılaştığı belli bir pasajı bulmak amacıyla iki metni karşılaştırarak okumaya başladı. Bu kadarın nezakette kütüphane memuruna bir zamanlar çiftliğe gelmiş olan ve şimdi kibarca onu soru yağmuruna tutan aynı allame Henry Armigate'e anlatmaktan kendini alamadı. Kabul etmeliydi ki korkunç, yok, sotut adını içeren bir tür formülü ya da büyüyü arıyordu. Ve bu tespiti yapmayı kolay olmaktan çıkaran birçok farklar, yinelemeler ve belirsizlikler bulunduğunu görmekten şaşkınlık duyuyordu. Sonunda bulduğu formülü kopya ederken Dr. Armikade istemeden omzunun üzerinde açık sayfalara baktı. Sol sayfada latince ile dünyanın huzuru ve akıl sağlığı açısından çok müthiş tehditleri içeriyordu. İnsanın dünyanın ne en eski ne sonuncu efendileri olduğunu ne de hayatın ve maddenin ekseriyetinin tek başına yürüdüğü düşünülmelidir diye metnin zihninden tercüme ettiler mi geydi? Eskiler vardı, eskiler varlar. Ve eskiler yarın da olacaklar. Bildiğimiz uzaylarda değil, Bildiğimiz uzayların arasında görkemle, Azametle, Boyutsuz ve tarafımızdan görünmeden yürüyorlar. Yoksotot kapıyı biliyor. Yoksotot kapının anahtarı ve bekçisi. Geçmiş, Şimdi, Gelecek, Hepsi, Yoksotot da yek vücut. O, Eskilerin cepheyi eskiden nerede yardıklarını ve tekrar nerede yarayacaklarını biliyor. Onların dünyanın hangi topraklarını çiğnemiş olduğunu, hala hangi topraklarını çiğnediğini ve onlar yeryüzü üzerinde dolaşırken neden onları kimsenin görmediğini, o biliyor. Kokularını alan insanoğlu bazen onların yakınlarda olduğunu biliyor. Ama kimse... İnsanlarda sebep olduğu özellikler dışında neye benzediklerini ve insanın en hakiki hayaletinden görünüş ve öz bakımında onlar olmayan şekillere kadar değişen birçok benzerlerini bilmiyor. Görünmeden yürüyor, sözün söylenmiş, uygun zamanda ayinlerin yapılmış olduğu ıssız yerleri kirletiyorlar. Rüzgar onların sesiyle anlaşılmaz şeyler söylüyor. Toprak onların bilinciyle humurdalıyor. Ormandaki ağaçları eğiyor, kentleri yıkıyorlar. Ama yine de orman ve kent tepelerine inen ili görmüyor. Soğuk çöldeki katat onları tanımıştı. Ama kini katatı biliyor. Güneyin buz çöllerinde ve okyanusun batı katalarında onların mührü Kazılı taşlar bulunuyor Ama derinlerdeki donmuş kenti Ya da uzun zamandan bir deniz yosunlarının Ve midyelerinin gürüdüğü mühür dükuleyi kim gördü? Ulu kutulu onların kuzenidir Yine de onları ancak şöyle böyle görebilir Bir pislik olarak bilmelisin onları Elleri senin boğazına sarılmıştır ama sen onları görmezsin. Onların meskeni senin kutsal yuvan bile olabilir. Yok Sotot, alemlerin buluştuğu kapının anahtarıdır. Bir zamanlar onların hüküm sürdüğü yerde, şimdi insanoğlu hükmediyor. Şimdi insanın hüküm sürdüğü yerde, yakında onlar hükmedecek. Yazdan sonra kış, Kıştan sonra yaz gelir. Onlar sabırla ve kudretle bekliyorlar. Çünkü buralarda yine onlar hükümran olacak. Dr. Armaged, daha müç ve derin endişeler taşıyan halkı, Wilbur Bateley ve onun kuşkulu doğumuyla muhtemel anne katilinden yayılan karanlık, iğrenç kokular hakkında duyduklarını, okumakta olduğu şeyle birleştirdiğinde soğuk, yapış yapış bir mezardan esen hava akımı kadar somut bir korkunun bütün benliğini kapladığını hissetti. Önündeki iki büklüm olmuş, keçi kılıklı dev, başka bir gezegen ya da boyutun dönü gibi, bütün enerji, madde, zaman ve mekan alemlerinin ötesinde muazzam hayaller gibi uzanan karanlık ruh, ve varlık uçurumlarıyla bağlantılı. Kısmen insan bir varlık gibi göründü gözüne. Tam o sırada Wilbur başını kaldırdı ve ses üreten organlarının insanlığın çoğunluğununkinden farklı olduğunu ele veren tuhaf, bir sesle konuşmaya başladı. Bayer Kate, bu kitabı eve götürmem gerektiğini düşünüyorum. İçerisinde, burada olmayan bazı şerahitte kaydedebileceğim şeyler var. Ve kırtasiyeciliğin önümen engel olarak dikilmesi bağışlanmaz bir günah olur. İzin verin eve götüreyim. Efendim, yemin ederim kimse farkı anlamaz. Onu çok iyi muhafaza edeceğimi söylememe bile gerek yok. Onun yerine bendeki din üsasını... Wilbur, kütüphane memurunun yüzünde reddetme kararlılığını görerek sustu ve kendi keçi suratında kurnaz bir ifade belirdi. Armagade, Wilbur'a ihtiyacı olan parçaların kopyasını çıkarabileceğini söylemeye hazırlanıyordu ki birden bunun olası sonuçlarını düşünerek kendini tuttu. Böyle bir yaratı, dış aleminin anahtarını vermek büyük bir sorumluluğu üstlenmek olacaktı. Wilbur işin aldığı yönü gördü, alttan alarak cevap vermeye çalıştı. Bekala, madem böyle düşünüyorsun, öyle olsun. Belki Harvard senin kadar kılı kırk yarmaz. Ve daha fazla söz söylemeden ayağa kalktı. Her kapıda eğilerek yürüyüp binadan dışarı çıktı. Armigade, iri bekçi köpeğinin vahşi havlamalarını duydu ve üniversite avlusunun pencereden görülen kısmını geçmekte olan Vatelik'in goril adımlarıyla yürüyüşünü izledi. Duymuş olduğu vahşi öyküleri düşündü ve Adrystir'deki pazar öyküleriyle Damviç'e yaptığı bir ziyarette köylülerden derlediği bilgileri anımsadı. Bu dünyadan olmayan, görünmez şeyler bütün iğrençlik ve korkunçluklarıyla inlantın vadilerinde dolaşıyor. Edepsizce dağ başlarında pusuya yatıyorlar. O uzun zamandan beri bundan emindi. Şimdi, davetsiz çıka gelen tehşetin bazı korkunç bölümlerinin çok yakınlarda olduğunu hissediyor. Bir zamandır uyumakta olan eski karabasının karanlık egemenliğinin cehennemi işini görüyor gibiydi. Ne konu, bir tür iğrenmeyi titreyerek kilit altına kaldırdı. Ama odadan kötü ve tanımlanamaz bir koku uzun süre gitmedi. Bir pislik olarak bilmelisin onları, diye metinden bir tünceyi tekrarladı. Evet, koku, üç yıl kadar önce Vatadeyder'in çiftlik evini ziyaret ettiğinde kendisini rahatsız eden kokunun aynısıydı. Keçiyi andıran, Uğursuz Wilbur'u düşündüğü yeniden ve soyu sopuk konusunda köyde dolaşan söylentilere alayla güldü. Yani babası da anasıyla aynı soydan mıydı diye kendi kendine mırıldandar mı Ulu tanrım ne ahmaklar! Arthur yüce tanrı panını göstersen sıradan bir tam bir skandalı sanırlar. Ama Wilbur'un babası nasıl bir şeydi? Üç boyutlu dünya dışında hangi lanet şekilsiz etkiler söz konusuydu? Kendi maksadı 1912 Mayıs Arifesinden 9 ay sonra yerin altından gelen garip gürültülerle ilgili söylentilerin arkamda dolaşmaya başladığı sıralardı. O Mayıs Arifesi gecesinde dağlarda nasıl bir şey yürümüştü? Nasıl bir rotmaz dehşeti etiyle de kemiği de dünyaya musallat olmuştu? Bugün izleyen haftalar boyunca Dr. Hermigate, Wilbur Vatelay ve Dammit civarındaki şekilsiz varlıklar dolası bütün bilgileri toplamaya koyuldu. İhtiyar Wattelay'ın son anında tanıklık etmiş olan Alas Böreli Dr. Huckton'la yazıştı ve hekimin tekrarladığı yaşlı adamın son sözleri üzerinde düşünerek çok şey olduğunu gördü. Dammit köyüne yapılan bir ziyarette hiçbir yeni bilgiye ulaşamadı. Ama Necronomicon'un Bidbur'un yana yakalığı aradığı bölümlerin yakından incelenmesi, bu gezegeni müpen bir şekilde tehdit eden tuhaf kötülüğün niteliği, yöntemleri ve arzuları hakkında yeni ve müthiş bir sağlıyor gibiydi. Bastında arkaik bilgilere sahip birçok öğrenciyle yapılan konuşmalar ve daha başka yerlerdeki çok sayıda başka insanla yapılan yazışmalar, Dr. Armageddon, yavaş yavaş müthiş bir ruhsal korkuya dönüşen şaşkınlar sürüklenmesine yol açtı. Yaz yaklaşırken, Armgate, yukarı Miskotenik Vadisi'nde çöreklenen dehşetlerle ve insan dünyasının Wilbur Butterly olarak tanıdığı canavarla giydiği bir şeyler yapılması gerektiğini bulanık bir şekilde hissetti.